Göreceli olarak belki Avrupa topluluğun kanunları Türkiye'dekinden daha iyi olabilir. Ben öyle bir kıyaslama yapma hiçbir zaman da düşünmem, düşünmüyorum da. Ama Avrupalıların zihinsel arka planı, onları oluşturan yapı bizimse bizim zihinsel arka planımızla hiçbir şekilde uyuşmaz. Bunları bilmemiz lazım. Evet.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 Parşövan yanına gider ve adamı dinlerdi orada. Bayısa şeyde <gülüyor> bu yapıda mesela sokakların güvenliği o sokakta oturan kişilerden sorulurdu. Bayısa bekçiyi o insanlar tutardı. Bekçinin, bekçi de kimin herhangi bir durumda kimle işbirliği yapacağını gayet iyi bilir.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 onun yerine ya daha hayırlısını ya da onun benzerini getiririz buyuruluyor. Ayette geçen unutturma yani unutturulan ayetler ifadesini nasıl anlamamız gerekiyor, var mı böyle bir ayet? <gülüyor> var tabi, şimdi Maide suresinin 15. ayetinde şöyle diyor allah Teala ''Ya ehlil kitab ''Gacca'ekum rasuluna yubeyyinu lekum ketiren mimma kuntum tuhfune mine'l kitab'' e ehl kitab sizin o kitabınızdan gizlediğiniz birçok şeyi e, ortaya çıkaran elçimiz size geldi. Veya Fuanketir bir kısmını da ortaya çıkarmıyor. Dolayısıyla demek ki bir kısmını ortaya çıkarmıyorsa onun ya da hayırlısıyla neshi var ya da misliyle neshi var. Dolayısıyla Kuran-ı Kerim'in büyük bir bölümü önceki kitapların misliyle neshidir. Yani son nüshasıdır. Önceki kitaplarda olanın bir kısmı da hayırlısıyladır, yani bazı hükümlerde değiştirilmiştir Cenab-ı Hak tarafından. Dolayısıyla orada unutulmuş, unutturulmuş olan, mesela beş vakit namaz hepsinde var. E bugün Hristiyanlar, Yahudiler bunu biliyor mu? Unutturulmuş. Ramazan orucu hepsinde var. E şey yapılıyor mu? Bugün unutturulmuş. Yani bugün de var. Unutturulan, un unutulmuş olan yani o şeyler unutturuyorlar. <gülüyor> Yani Hocalar unutturuyor onların, bizim hocalarımızın birçok şeyi unutturduğu gibi. Peki daha çok, hani Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet var mı diye soruluyor. İnmiş da... de unutturulmuş anlamında. Kuranda olmaz ki o. Esas merak edilir. Hayır, Kuranda değil. Bak şimdi orada, ondan önceki ayete bakarsanız, Hı -hı. Ehli Kitap'tan bahsediyor ondan önceki ayet. Evet. Hocam adaletli olmanın.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 Ve sonra Ali Bey'e şunu da söyledi. Yani Ali Bayram'a dedim ki, ya bak şimdi bizim çalışmalarımız dedim, biliyorsun yani işte Nur Cemaati olsun, diğer cemaat olsun ya da tarikatçılar falan filan e, bir Abdülaziz Bayındır'ı duydular mı kabul etmeleri mümkün değil. Dedim bakın, siz evrensel bir çalışma yapmak istiyorsanız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 Yani kendimi kandırmaktan başka hiçbir şey elme geçmez öyle değil mi? Onu da söyledim kenderne. Dolayısıyla şimdi bizim bütün gayretimiz ya yani biz yani insanları doğruya yönlendirme, Eğer tenkit ediyorsak yanlış yapmamaları için tenkit ediyoruz. Bak kendimizi bütün bütün açıklığıyla burada tenkit yapmadı, yapmıyor muyuz? Hep bütün cemaatleri, bütün tarikatları, bütün şeyi mezhepleri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 Hiçbir şekilde etkilenmemiz söz konusu değildir. Allahü Teala bu dünyayı yaratmış. fiha tehyevne ve fiha temutûne ve minha tuhrecûn'' diyor. Burada yaşayacaksınız, burada öleceksiniz ve buradan tekrar dirileceksiniz diyor Adem Aleyhisselam ve biz de hep aynısını yapıyoruz. Evrensel doğruları tespit ederek Kur'an'ın emrettiği bir şekilde örnek bir hukuk ve yargı sistemi oluşturulursa eğer Mesela bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisinin ne gibi bir görevi olur? Bir kere kanun yapmaz, evet. başka şeyler yapar. Yani şimdi şura meclis her zaman gereklidir. Yani bu düşünenler sayısı belki azalabilir. Evet. Geçenlerde katıldığınız bir televizyon programında yanınızda bulunan Carlos Bey, İncil'in orijinalinin Latince olduğunu ve günümüze ulaştığını söyledi. İsa'nın da Yahudi olduğunu belirtti. Sorum şu, Yahudi bir peygambere latince, İncil nasıl inmiş? Şimdi tabi orada bir kere ben İncil uzmanı değilim yani. Olayın tarihi arka planına bakacak durumda değilim. Elbette ki bu söylediği şey doğru. Elbette ki latince değil aslı. Elbette ki İbranice'dir. Ve orijinali de yoktur. Ne Tevrat'ın ne İncil'in. Ama öyle diyorlar. Yani orada şimdi değildir dediğim zaman uzmanlık alanım değil ki onu ispatlayabileyim. Ama biz sadece içeriği konusunda konuştuk, onu, onun içeriği ile Kur'an-ı Kerim arasında karşılaştırma yaptık, o kadar.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 134. sayfa elimizde. Mavidi açıyorum Evet bu da ne diyor Allahü Teala? 68, 69. Ve İsa rai'te ladin'i yoxuzun fi ayetine, anhum, hatta yoxuz fi hadisin gire.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 وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْتَانُ فَلَا تَقُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ Şeytan seni unutturmuş olabilir ama aklına geldiği zaman artık oturma orada diyor. Maal الْقَوْمِ الظَّالِمِ Bu zalimlerle beraber yani bir protesto et demiş oluyor onların yanlışlarını. Çünkü Allah'ın ayetleriyle ilgili ileri geri konuşuyorlar. Sen de söylüyorsun dinlemiyorlar o zaman kalkar gidersin. وَمَا عَلَى الَّذ۪ينِ يَتَّقُونَ min حِسَاب۪ينَ min şey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 Valebile Fazılallah alaik <Sessizlik> ve rahmetu lamma taifet minhumayu zluk. Bazen Allah alaik al Kitab ve hikmet ve alla makamalem te kun taalam. Tabi Allah sana kitabı ve hikmet indirmiş ve sana bilmediğin şey öğretmiştir ve <Sessizlik> kana Fazılallah alaik azîmi Allahın fazl-senin üzerinde büyüktür. Şimdi Kitap ve hikmet var Kur'an-ı Kerim'de.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 El er Risalesi'nde olan hususu ben size söyleyeyim, Bak, Diyor ki, hikmet diyor Allah'ın Rasulü'nün sünneti diyor ve bu ayetleri okuyor, tamam doğru. Peki ondan sonra da diyor ki, hikmet Allah Rasulü'nün Allah adına söylediği sözlerdir diyor. Allah'ın adını zikretmeden Allah adına söylediği sözlerdir diyor.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 zahmetlice, yani çalışmak suretiyle ancak rızıklandırılıyoruz. Bu açıdan olaya nasıl bakmalıyız? Vallahi bu insanların kendi durumlarına göre, herkesin kendi yaptığı kendinindir. Bazıları zahmetli kazanır, bazıları zahmetsiz kazanır. Bazısına Cenab-ı Hak çok verir, bazısına az verir. Hepsi de birer imtihandır. Adem aleyhisselamla bir alakası yok bunun.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 Dolayısıyla hikmeti kaybetmiş olan İslam alemden bir şey beklenmez ki. Onun için dedim yani esas sıkıntı ulemadadır diye. Evet. Camilerin özelleştirilmesi gerekiyor mu? Mesela Müslüman olmayan bazı kişiler hani benim param yani benim vergim camiye gitsin istemiyorum diyor. Acaba biz bu kişilerin kul hakkına mı giriyoruz? O insanlara yani insanlardan vergi alırken Devlet nereye harcayı harcamasına razı olduğunuza dair de bir beyanname verin demiyor yani. Biz bu yapı, yapıya karşıyız zaten. Şimdi bak size anlattım ta Hz. Ömer zamanındaki vergi sistemini Osmanlı'nın sonuna kadar koruyor. Ama öyle değil ki şimdi yeni yeni dönemde yeni vergiler şuna şu kadar bu sana soran yok ki. Bakıyorsunuz ki adam iflas etmiş. E Devletin de şu kadar vergi borcu var. Bir de faiz alıyor. Ya Ya devlet vatandaşından nasıl faiz alır? Ya bu para üreten sensin. Sen vatandaştan nasıl faiz alabilirsin? Ya böyle şey olur mu? Böyle şey olur mu? İşte bu şey de bu ay Geçen hafta ben size söyledim de Allah'a şükür çok az kişi duydu. Neyse siz bilirsiniz, ister duyarsınız, ister duymazsınız. Size söyleyecek sözü yok yani. Ne yapalım? Hani bir bu ay bir oyuna getirildik maaşlar konusunda şey yapalım e, sigortaları yatıracak para yok. Bizim arkadaşımız muhasebeciye demiş ki yahu işte yatıramıyoruz Bakalım bir kaç gün demiş ki sen pazartesiye yani bir gün sonrasına kalırsa 2000 lira şey faiz biner. Bu ne demek? Bu ne demek ya? Bu ne demek? Ya devlet vatandaşından nasıl faiz alır? Böyle bir devlet olur mu? Sonra mesela Süleymaniye Vakfı kamu hizmeti yapan bir şeydir. Burada niye siz vergi alıyorsunuz ki? Kimsenin gecine, cebine para mı giriyor? Yok efendim, vergide muaf olmak için şu kadar gelirin olacak. E, biz Tabi Süleymaniye Vakfının Allah aşkına bir tane oturduğu yer de kendisinin değil. Bir tane küçük bir odası vardı. İşte oradan ayda 250 lira bir şey alıyor, kira alıyor. Allah razı olsun bir arkadaşımız Ankara'da iki tane daire bağışladı. Ama henüz oradan bir şey gelmeye gelmiyor kadar. E şimdi ayda 250 lira geliri olan bir yeri kim? Vergiden muaf yapacak. Ayda yüz, yüz küsür bin lirada harcaması var. E şey yapıyorsunuz, e, siz vergiyi kendi, işçi çalıştırıyor, işçi çalıştırdığı için adamı cezalandırıyorsunuz. Şu kadar şey vereceksin, sigortayı, ne demek ya? Böyle şey mi olur? Ondan sonra işsizlik var, tabii ki olur. Ya bu ne mantıktır yani? Efendim bu nasıl oluyor? E kardeşim batıdan almayacaksınız bunlar. Bunlar bize çok güzel sistemleri var. Çok güzel sistemleri var. Bakın mesela zekat alınır. Kimden alır? Malı olandan. Getir malın şu kadarını. Kırda biri senin, 39 senin de kalsın bir, bir tanesini bana ver diyor. Ama öbüründe sen de senin bir şeyin var mı yok mu demiyor. Diyor ki sana şu kadar vergi. Ee, öde ödeyemiyor adam, ondan sonra da şu kadar faiz. Sigortasını ödeyemedi, şu kadar faiz. Ondan sonra da e, bu memlekette niye kriz oluyor? Vallahi olmaması mucize olur. Yani bu, bu ekonomik yapı da hukuki yapıdan hiç de iyi değildir. Yani bu da kabul edilebilecek bir yapı değildir. Evet. Peki. bitirelim. Neyse, bu defa da geçen de.